...Kuleys ilerleyip Resulullah'la konuşmaya bile gerek duymadan geri dönüyordu. Kureyş'in yanına gelir gelmez de... Hey Kureyş topluluğu! ...diye seslendi onlara. Sesinin tonunda bu kadarı da olmaz dercesine bir tını vardı. İnsaflı ve kadirşinas bir tutumla şöyle devam etti. Ben öyle şeyler gördüm ki... ...onları yolundan alıkoymanın imkanı yoktur. Kurbanlık develer uzun zamandır bağlanıp hapsedildikleri için tüylerini yemişler. Ve uzun zamandır Beytullah'ı tavaf için ihrama girmiş olduklarından insanlara haşerat musallat olmuş. Vallahi de sizinle biz ne hakkını verip de ona olan hürmetlerini sunmak için Kabe'ye gelenleri Beytullah'ı tavaftan alıkoymak ne de kurbanlıkların yerine ulaştırılıp da Orda salınmasına engel çıkarmak maksadıyla anlaşma yapmıştık. Allah'a yemin olsun ki... ...ya onunla geliş gayesi arasına girmekten vazgeçersiniz... ...ya da ben... ...Ahabiş kabilelerinin tamamını yanıma alarak dağıtır ve geri dönerim. Huleys'in söyledikleri de Kureyşlerin hoşlarına gitmemişti. Hele bir dur, diyorlardı. Kendi aramızda bizim de hoşumuza gidecek bir konuda ittifak edeceğimiz ana kadar biraz bekle. Hem sen Badiye'de yaşayan bir adamsın. Bu türlü şeylerden anlamazsın. Muhammed tarafından gördüklerinin hepsi de bir tuzaktır. Küfür aynı küfürdü. Onun zemininde mantık ve muhakeme olmadığı gibi muhatabını mesnetsiz karalama da onun için her zaman başvurulan bir yoldu ve Kureyş bugün onu yapıyordu. Ancak ardı ardına yaşanan bu gelişmelerde adım adım takip ediliyordu. Bu sefer insanların anlatılanlardan etkilendiğini gören ve daha farklı bir sonuç bekleyen Mikrez İbni Hafs ileri atıldı ve ''Bırakın bir de ben gideyim.'' dedi. Ona da olur demişlerdi. Bu seferde Mikrez'in gelişini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu adam hain ve facir birisidir.'' diyerek asabını uyaracak ve benzeri konumda bulunanların muhataplarını ne kadar yakından tanımaları gerektiği hususunda fiilen asabına ders verecekti. Zira Mikrez, Bedir Savaşı'nın devam ettiği sıralarda Beni Bekir kabilesinin efendisi, Amir İbni Yezid'in üzerine ani bir baskın yapıp onu öldürmüş ve ondan sonra da hep bu türlü hıyanetleriyle tanınır olmuştu. Hadise hala belirsizliğini koruyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adım atarak ashabı arasından Hıraş İbni Ümeyye'yi Salep adındaki kendi devesini vererek Kureyş'e gönderdi. Maksadı savaş niyetinde olmadığını ve sadece umre maksadıyla geldiğini bir daha anlatmaktı. Hazreti Hıraş gelir gelmez İkrime İbni Ebi Cehil kılıcını çektiği gibi devenin ayaklarına indiriverdi. O kadar kin ve nefretle doluydu ki neredeyse Hazreti Hıraş'ı da öldürecekti. Onun bu kadar öfkeli olduğunu gören Ahabiyş kabileleri hemen müdahale ederek Allah Resulü'nün elçisini öldürmesine müsaade etmediler. Ve Hazreti Hıraş'ı serbest bırakarak geri gönderdiler. Bunun üzerine Hazreti Hiraş da hemen Allah Resulü'nün yanına gelerek onlardan gördüğü muameleyi anlattı. Hadisenin nezaketi her geçen gün daha da artıyordu. Ve böyle bir zeminde atılacak her adım çok önemliydi. Kureyş çok tedirgindi. Düşünmeden hareket ediyor ve fevri hareketleriyle önü alınmaz sıkıntılara sebep oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse Kureyş'in ileri gelenlerine mesajının net bir şekilde ulaştırılması konusunda kararlıydı. Akıl ve vicdanlarına hitap edecek ve Allah rızasından başka hedefe olmayan bu insanlarla. Beytullah'ın arasından çekilmelerini söyleyecekti. Bu sefer yanına Kureyş'e elçi olarak göndermek üzere Hazreti Ömer'i çağırdı. Huzura gelip de Efendimizin niyetini öğrenen Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah'' diyecekti. ''Kureyşlilerin canıma kastedeceklerinden endişe ederim. Çünkü onlar benim onlara olan düşmanlığımı iyi bilirler. Hem aralarında beni koruyacak adi oğullarından da kimse yoktur.'' Ancak buna rağmen ya Resulallah, onlara benim gitmemi istiyorsan tereddütsüz giderim. Elbette ki Hazreti Ömer'in endişesi sadece kendi canıyla ilgili değildi. O gün orada Hazreti Ömer gibi bir elçinin öldürülmesi tereddütsüz savaş sebebiydi ve şartların olgunlaşmadığı bir yerde böyle bir savaşın ne getireceğini kestirmenin de imkanı yoktu. Hazreti Ömer'i dinlerken Allah Resulü de düşünmeye dalmıştı. Ya Resulallah, diye devam etti Hazreti Ömer. Fakat ben sana Kureyş nezdinde benden daha kıymetli ve hatırı sayılır, koruyup kollayacak insanlara açısından daha avantajlı ve bağlantıları daha sağlam birini tavsiye ederim. Osman İbn Affan. Müminin feraseti çok önemliydi. Ve Hazreti Ömer'in bu ifadeleri de serapa, feraset ve basiret doluydu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı huzuruna çağırdı. Kureyş'e git ve bizim onlarla savaşmak için değil, sadece umre yapmak için geldiğimizi haber ver. Aynı zamanda onları İslam'a davet et diyordu. Hazreti Osman'a yüklenen misyon sadece bunlardan ibaret de değildi. Yanına yaklaşan Hazreti Osman'a, o güne kadar iman edip de bir türlü hicret edemeyen, veya hicret sonrasında Mekke'de Müslüman olanların yanına da gitmesini ve onlara çok yakın bir zamanda yaşanacak fetihin haberini vermesini, Allah'ın pek yakında Mekke'de de dinini hakim kılacağını ve bundan böyle kendilerini saklayıp da imanlarını gizleme ihtiyacı hissetmeden ve açıktan dinlerinin gereğini yaşayabileceklerinin müjdesini vermesini söyleyecekti. derken Hazreti Osman yola çıktı. Bel daha geldiğinde Kureyşler karşısına çıktı ve Nereye gidiyorsun? diye sordular. Temkinliydi ve Beni size Resulullah gönderdi diye başladı sözlerine. Sizi İslam'a ve Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Ya hepiniz toptan onun dinine girersiniz ki Allah Celle Celaluhu mutlaka dinini üstün kılıp Peygamberini de galip getirecektir. Ya da onun yolundan çekilirsiniz ki bu durumda ona karşı koyanlar siz değil de başkaları olur. Buna göre şayet Resulullah mağlup olursa zaten sizin istediğiniz de budur. Galip gelmesi durumundaysa tercih size kalmış. Ya sizler de diğer insanlar gibi gelir ve İslam'ı tercih edersiniz ya da ona karşı koyarak hep birlikte savaşırsınız. Savaşın sizi ne hale getirdiğini çok iyi biliyorsunuz. İyice bitkin ve yorgun düştünüz ve önde gelen adamlarınızı da kaybettiniz. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşmak için değil, yanında işaretlenmiş kurbanlıklarla birlikte sadece umre niyetiyle geldiğini ve onları kurban edince de geri dönüp gideceğini size haber vermemi istedi. Söylediklerini duyduk diyorlardı. Ancak bu asla olmayacak bir husustur. O böyle ansızın üzerimize gelemez. Git ve arkadaşlarına söyle. Asla üzerimize gelemeyecek. Kureyş'in kapısını aralamak mümkün gözükmüyordu. Daha Kureyş'in ileri gelenlerinden kimseyle görüşemeden ayak takımının tepkileriyle karşılaşmış ve kendisinden beklenilen vazifeyi icra edememişti. Adamları aşmanın imkanı yok gibi görünüyordu. Ve neredeyse Hazreti Osman da geri dönmek üzereydi. Tam bu sırada karşısına Eban İbni Said çıkıverdi. Onu görünce önce yanına geldi ve bir müddet hal hatır sorduktan sonra Hazreti Osman'a Ne ihtiyacın varsa çekinmeden söyle diyordu. Hatta kendi atından inmiş ve onun üzerine Hazreti Osman'ın binmesini istiyor. Kendisi de onun arkasına biniyordu. Hazreti Ömer haklı çıkmıştı. Yolların kapanıp da kapıların sürgülendiği yerde eski dostluklar işe yarıyor ve açılmaz gibi duran nice kapılar birden açılıveriyordu. Zira bir taraftan Eban Sağa ve sola istediğin tarafa git ve sakın kimseden korkma. Çünkü Said doğulları haremin en aziz ve şereflileridir. Diyor ve Hz. Osman'a eman verdiğini şiirinin diliyle herkese ilan ediyordu. Kabe'ye kadar geldiler. Ve Hazreti Osman hemen Kureyş'in ileri gelenlerini ziyarete başladı. Teker teker her birine gidiyor... ...ve Resulullah'ın mesajını ulaştırıyordu. Hepsi de... ''Muhammed asla üzerimize böyle gelemez.'' diyor... ...ve kapıları bütünüyle kapatıyorlardı. Ancak Hazreti Osman'ı da dışlayamıyorlardı. Ona ''İstersen sen gel ve Beytullah'ı tavaf et.'' diyorlardı. Ancak o... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de Beytullah'ı tavaf etmem diyecek ve bu teklifi geri çevirecekti. Kureyş'in niyeti anlaşılmıştı. Ve vakit kaybetmeden Hazreti Osman diğer vazifesini de yerine getirmek için o güne kadar sıkıntıların cenderesinde inim inim inleyip duran mümin erkek ve kadınların kapısını çalmaya başladı. Resulullah buyuruyor ki diye başlıyordu sözlerine. Kapılarında Hz. Osman gibi bir sahabiyi görenlerin ve kendilerine Allah Resulünden haber geldiğini duyanların sevincine diyecek yoktu. Bunun için altı yıldır bekleyenler vardı. Zira onu bulduktan sonra bu kadar ayrılığın hicranı dayanılır gibi değildi. Ancak Hz. Osman onlara selam getirip kapılarına sadece mücerret ziyaret için gelmemişti. O, sizleri pek yakında kanatlarımın altına alıp koruyacağım ve artık Bundan sonra Mekke'de kimse imanını gizleme lüzumu hissetmeyecek. Şeklinde Resulullah'ın müjdesini getirmişti. Zemherir içinde bahar meltemleri gibi bir müjdeydi bu. Açıktan kendilerini ifade edebilmeyi o kadar arzuluyorlardı ki. Bugün kapılarına Hazreti Osman gibi bir elçi geldiğine göre elbette pek yakında bu müjde de gerçekleşirdi ayrılırken kapılarından Resulullah'a bizden de selam söyle. Resulullah'a bizden de selam söyle." diye el sallıyor ve arkasından gözyaşı döküyorlardı. Hazreti Osman'ın bu gayretleri tam 3 gün sürecekti. Hazreti Osman Mekke'de ziyaretlerine devam ede dursun, beri tarafta Allah Resulü ve asabın endişeli bekleyişi devam ediyordu. Her ne kadar Kureyş karşı çıkıp meydan okuma gibi bir durum sergilese de, onca tecrübeden sonra yeni bir savaşa hazırlıksız girmeyi göze alamıyordu. Gelişmeler karşısında öfkeden burunlarından solusalar da, fiili olarak bir yanlışlık yapacaklarından da çekinmiyor değillerdi. Onun için her hadiseyi değerlendiriyor ve isabetli bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlardı. Beri tarafta, Ashab-ı Kiram Hazretleri, elçi olarak giden Hazreti Osman'ı merak etmeye başlamışlardı. Aralarından bazıları, ''Aramızdan Osman gitti, Beytullah'a varıp tavafını da yapmıştır.'' deyince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara dönmüş ve, ''Bizler burada bekleyip dururken ben... ''O'nun Beytullah'ı tavaf edeceğini sanmıyorum.'' buyurmuştu. asap ''Oraya kadar varmışken buna engel olan ne ki?'' diye sormaya devam ediyordu. Arkadaşını iyi tanıyan Allah Resulü onlara döndü ve, ''Bu benim onun hakkındaki zannım. Bu durumda bir sene bile orada kalacak olsa, yine de biz tavaf etmeden o Kabe'yi tavaf etmez.'' dedi. Ortamın gerginliği sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ashabının nöbet tutmasını istemiş ve Evs İbni Havli, Abbad İbni bişle Muhammed İbni Mesleme aralarında münavebeli olarak bu vazifeyi deruhte etmeye başlamışlardı. Efendiler efendisine ait bir hassasiyetti bu ve çok geçmeden bunun ne kadar isabetli olduğunu herkes görecekti. Zira Muhammed İbni Mesleme'nin nöbette olduğu sırada, başlarında Mikrez İbni Hafs olduğu halde Kureyş'ten elli kadar adam gelmişti ve asabı ı Kiram'ın olduğu yerde tur atıyordu. Zira Kureyş onları, müminlerin üzerinde baskı kurmak ve fırsat buldukları takdirde ani bir baskınla onlara büyük bir zarar vermek için göndermişti. Durumu fark eden Muhammed İbni Meslem'e hemen harekete geçmiş ve Kureyş'in adamlarını esir almıştı. Yalnız Mikrez kaçmıştı. Adamları alıp Allah Resulü'nün yanına getirirken, Mikrez de koşar adımlarla Mekke'ye gidip durumdan Kureyş'e haberdar etmişti. Diğer yandan, Kürz İbni Cabir, Abdullah İbni Süheyl, Abdullah İbni Hüzafe, Umeyr İbni Veh, Ebu Rum İbni Umeyr, Hişam İbni As, Ebu Hatip İbni Amr, Abdullah İbni Ebi Ümeyye, Ayyâş İbni Ebi Rebiya ve Hatip İbni Ebi Belteya gibi ashabtan bazıları, Allah Resulüne gelerek gizlice Kabe'ye gitmek istediklerini bildirmiş ve Resulullah da ısrarlı talepler karşısında onlara izin vermişti. Ancak Kureyş onların aralarına geldiğini görünce bundan ciddi rahatsızlık duymuş ve adı geçen ashab-ı kiramı esir almıştı. Muhammed İbni Meslemen'in kendi adamlarını da esir aldığını öğrenince ortam daha da gerginleşiverdi. Hemen bir grup Kureyşli, Hudeybiye'ye koşarak, Allah Resulü ve Asabı Kiram'ın üzerine taş ve ok yağdırmaya başladı. Ashab-ı Kiram sürekli tetikte bekliyordu. Bu kargaşa sırasında Kureyş'ten 12 atlı daha esir alınmış, yüksek bir yere çıktığı sırada kendisine ok isabet eden i̇bn Zenim de şehit olmuştu. İki tarafında savaşmak gibi bir niyeti olmadığı halde, yeniden savaş kapıya dayanmış görünüyordu. Bu durumda çok küçük bir kıvılcım bile büyük yangınları körükleyebilir ve önü alınmaz sonuçlar doğurabilirdi. Onun için Kureyş oturup aralarında yeni bir durum değerlendirmesi daha yapmaya başladı. Sonuç itibariyle Süheyl İbni Amr, Hüveytib İbni Abdülüza ve Mikrez İbni Hafsı Allah Resulüne elçi olarak gönderme kararı aldılar. Gelecek ve tansiyonu aşağıya düşürmeye çalışacaklardı. Süheyl'in uzaktan gelişini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve İşiniz kolaylaştı buyurdu. İsminden tefeül etmişti. Zira kelime olarak Süheyl kolaycık anlamına geliyordu. Nil Productions sundu.